Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamü ala seyidina ve nebiyina ve şefii'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Auzu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. anfusikum aziz. Alehim a harisun aleikum bil mu'minin raufi rahim. Faini tevello fakul la ilaha Alleye towakaltu, O Allahu Lâzim. Ve belâna Rasulünnabiyyu'l <gülüyor> Kârim. Ve nâmnu alla Çok aziz. Ve muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yine bizi Kapı Camii'nde karşı karşıya getirdi. Sehat ve afiyetle birleştirdi. Muhterem müminler, bu ay peygamberimiz Zişan, sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum ayı Rabi'ül evvel tabi doğum gecesi geçti ama Rabi'ül evvelin sonuna kadar mübarek ay mübarek günler mübarek haftalar onun için bu birkaç cuma dersimizde kainatın fakri Yüce Resulü Nebi Zişan Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden Söz açacağız Cenab-ı Hak Bize kudret Kuvvet ve iştiyak ve ilham Lütfetsin Cümlemize onun yolunda olmayı Ve onun Yolunda ölmeyi Mukadder kılsın Teala. Muhterem Müslümanlar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 Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair Hassan İbn-i Hazretleri öyle diyor. Peygamberi Zişan Efendimizin tebessümle, neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şairi şehiri sahabi Hassan İbn-i Hazretleri Peygamber Efendimizden söz açıyor ve böyle diyor.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 Çünkü bir söz ona taksis edildiği zaman kıymet kazanır, ulvileşir diyor. Muteremimiler tabii böyle nazlı şeyler söylerken aşk eri Mevlana unutulmaz, aşk eri Mevlana unutulmaz. Ne diyor Ziya söz açmak meselesine getiriyor da mesnevisinde öyle diyor. Yekdehan ve pehnayi felek tabiguyem vasfu aren melek feleklerin genişliğinde muhterem müminler takayyülediniz kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin faziletini kıskandığı o nebiyi şaandan söz edeyim diyor <gülüyor> Ya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 şöyle açmaya çalışalım öğrenmeye çalışalım Rabbimiz Mühtehalimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serravhasını tezin eden ayeti celilede suretü tövbe Tövbe'de böyle buyuruyorlar bakınız Estaizu Billah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Ey insanlar sadece Muhammed ümmeti olarak değil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 Muhtemmümiler, ayeti celiyle celil'e açık olarak Peygamber Efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını, beşerin, insanlığın kendi cinsinden, kendi içlerinden çıkarak gönderilmiş bir nebiyiz i olduğunu açıkça ifade ediyor. Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir. Her ne kadar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 Güzeller güzeli idi deyip de bırakı vermek günah olur günah diyor. misin? Suretine, siretine özenmiş de özenmiş hak. Hem görünüşteki güzelliği, melahatı ve şi, vücudundaki ağza ve uzuvlarındaki tenasüp hem de ruhani hayatındaki fevkaladeliğe Cenab-ı Hak özenmiş de özenmiş, mübarek eliyle onu överek yaratmıştır diyor müminler onun için tasnifli sabit hazretleri de bu manayı şöyle dile getiriyor. Ma ejmelu min kelam taraqat tu Senden güzelliğini, senden güzelini gözüm görmediği alemde ya Allah. Lem taraqat tu Ebeden senden güzelliği alemde görmedim ya Allah. Ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u Senin gibi nur vücuda sahip olan kainatın fevkalade melih insanı olarak katılmış bir kişiyi Anneler daha dünyada doğurmadı ya Resulallah Aşk eri Mevlana öyle diyor Men bendeyi Kur'anım eğer candarem Men hakirehi Muhammed-i Muhtarem eğer nakil künet cüziyin kes ezgüftaram bizaram ezu vezan suhan bizaram diyor. Ben sağ olduğum, bedenimde ruh taşıdığım, hayatta olduğum müddetle Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimi, talebesiyim, ilminin talibiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın ayağında ve yolunda tozum, toprağım diyor Mevlana. Aşk eri Mevlana 700 senedir 700 senedir şarkın ve garbın dahilerine, mütefekirlerine ve alimlerine ve müsteşriklerine gümüş eşiğini öptüren Mevlana Celaleddin Rumi Herattan Herattan Molla Cami az çok mürekkep yaranmış olanlarınız Molla Cami denince bir şeyler anlarlar muhterem Müslümanlar. Molla Cami. Zül Cenahain. Zül Cenahain. İlimde Afganistan'ın asrında şahı, yegane sahibi, tasavvufta ve manevi halde o günün en yüce mürşidi Molla Cami. Kadir sallahu aleyhi Sami Hazretleri, Mevla vefatından sonra Konya'mıza gelmiş,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 Molacami diyor Ankara Ankara Valisi Abidin Paşa'nın Mesnevi Şerh'inin kapağın arkasına bunu yaz bunu almış bu dörtlüy almış bu temsil Abidin Paşa merhum Mesnevi Şerhi'nde kapağın arkasına bunu almış öyle diyorum Molacami Anferidun-i Cihan-i Manevi ''O Mevlana ki manevi cihanın seçkin ve tek adamları, ümmeti Muhammed'in zirveleşmiş mürşitlerindendir. Onun yüce kadrine 26 bin ebyatı ihtiva eden 6 ciltlik mesnevisi kafi delildir.'' diyor. 26 bin ebyat, Müslümanlar, falan kitaptan, falan eserden, falan kaynaktan, hayır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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine soruyor Cenab-ı Cabir Allahu Zülcelal'in ilk halkettiği şey nedir ya Resulallah? <tık> Muhterem Müslümanlar oraya bakınız Evvelü ma halakallahu nuri Yahut Evvelü ma halakallahu nura nebiyyit ya Cabir Allahu Zülcelal vardır ondan başka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 فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ Ben bir gizli hazineydim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. ve خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونُ Sultanülmüfessirin İbn Abbas Zodretleri اِلَّا لِعْرِفُونَ olarak tefsir etmiştir Ebu bunun malumu. Yani ben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 Mevahibiyle dünniye, meleklerin büyüğü de küçüğü de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Ya cevheri, cevheri nuru Muhammedi'dir. Onun için muhtemel Müslümanlar, İstidatta peygamberimiz İshak Efendimiz Cibril'den de Mikail'den de İsrafil'den de üstündür. Manevi kudrette Allah'ın tek sevgili'sidir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. <gülüyor> Müderrimler burada Mesnevi'nin şöyle bir latifesini arz edeyim size bakınız. Gar-ı <gülüyor> Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine ilk defa Cebrail geliyor. Altı aylık rüya hali. bukhari Şerife vahiy bahsine bakınız. Evvelü mâ diye bihi Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem el rûye sâlihe fekâne lâ yara rûya illa câet müslefe lâ qussubuh. Peygamber Efendimiz'e altı ayda vahiy rüyada gelmeye başlıyor. Bir rüyayı Peygamber Efendimiz gördü mü kuşluk vaktinin aydınlığı gibi zuhur eder diyor İmam-ı Bukhari. Yazdığı eserinde Asahül Kütüb Badel Kur'an. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz bu 6 aydan sonra Cebrail aleyhisselam geliyor. Kanadının biri şartta kanadının biri gartta. Heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz'e arzı hal, arzı didar, arzı cemal ediyor, arzı vücud ediyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam ya Muhammed ikra diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz o güne kadar Cebrail'i görmediği için bayıldı. Bakın bakayım Bukhari Şerif'e vahiy baksın Peygamber Efendimiz heyeti asliyesiyle ki Miraç gecesinde Peygamber Efemiz raytü cibriyle ende sidratı aleihisidtü müheticenah. Cebraeli sidreyi müntaha da gördüm, üzerinde altı yüz kanadı vardı diyor. Cebrail'i tabii bizim Aksekeli Hamd Efendi bu hadise de buyurduğu gibi.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 Zamanım hiç müsait değil. Gelecek de müsait olursa arz edeceğim vahyin başlangıcını inşallahü teala. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Cebrail ile Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretleri karşılaşıp da hadise böyle olunca Mevlana aşk eri gayrete geliyor. 3. cilt Mesnevi 3. ciltte Resulullah Cebrail'i görünce düştü, bayıldı, tekrar ayıldı diyor. Orada bu beyti söylüyorum Mevlana. Ahmet elbi küşayet an per taebet bihuş Cebrail. Eğer fahri Kainat Hazreti Ahmet risalet ve nübüvvet kanatlarını veyahut ahem ahmediyet ve muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi Cebrail bir bayılırdı ki ancak sabahı haşırda ayılırdı diyor. Onun azameti onun heybeti, onun dehşediği, onun nuru, onun Allah nezdindeki makamını görünce Cebrail bir bayıldı ki sabahı haşırda anca diyor Halbise Peygamber Efendimiz gördü, bayıldı ve ayıldı diyor Muhterem Biz o Nebiyiz-i Şan'ın ümmetiyiz diye tekrarlıyorum Kıymetli kardeşlerim Evvelden Nur-u Muhammedi'nin yaratılışından tuttuk ya Elimizdeki ciddi eserler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 Bin yıl ömür içerisinde Kırk yıl gözyaşı fazla bir şey değil Kırk ay olsun Kırk hafta olsun Muhterem göz gözyaşı Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbena zalemna en husana Ve illem taufirlana ve terhamna Lene minel böyle iltica ediyordu. Rabbena zalemna enfusana ve lana ve terhamna min Ey bizim Rabbimiz biz nefsimize ilahi emrine muhalefetle zulmettik. Eğer bize merhamet edip mağfiret buyurmazsan zarar ve ziyan da kalanlardan oluruz ya Rabbi diye iltica ediyorlardı. Bu arada söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar İmamı Tirmizi'nin senedinden naklen Hazreti Alem bu arada bizi Muhammed'e bağışta yarabi dedi. Beşeriyetin tek atası. Müslümanlar, beşeriyetin ve insanlığın, halkı cihanın ilk ve tek atası Hazreti Adem sallallahu aleyhi ve aleyh hazretleri. Ya Rabbi bizi Muhammed'e bağışla. Ya Adem, Muhammed'imi nereden bildin? Cenab-ı Hak soruyor. Muhterem Müslümanlar, Hallir i Rumuz'da Dede Efendi işaret ediyor. da Risale-i Nur'un da almış hadis-i şerifi. Hazreti Adem'den sonra Peygamber Efendimiz'in arası 6000 bin sene, bin senede Risale-i Muhammedi devri. Şimdi küsurunu yaşıyoruz ve son süratle kıyamete doğru gidiyoruz.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 bir zatın dediği gibi içine tükürüyüm muhterem Müslümanlar ya Peygamberimiz Zişan Efendimizin getirdiğinin hilafına saadet mi? Kapı Camii'nin muhterem cemaati Allah Resulü'nün getirdiği nizamın dışında saadet mi? İçine tükürüyüm evet biraz kürsüyle belki tuhaf geldi ama muhterem Müslümanlar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 Sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazreti Adem Muhterem Müslümanlar Bediüzzaman'ın sikkeyi i Gaybiyesi Bediüzzaman'ın sikkeyi i gaybiyesi. 1400 diyor 1415, 1416 1417 Gidiyor yukarıya doğru Muhterem Müminler Bu asır İslam'ın asrı Mustakbel Hazreti Kur'an'ın ve İslam'ındır ve bu 500'e doldu mu ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer hadis sahihse diyor. Ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer vakti, hadis hadisleri şerif sahihse diyor. Bediüzzaman böyle bir kayıt koymuş. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz Zişan Efendimiz mesabi hadisi emri bil maruf nehyanil münker bahsinde erbabı mutala bakmalı. Cenab-ı Huzeyfi hadisin ravisi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 Cenab-ı Halik'i, Zülcelal ve Kemal Hazretleri Muhammed'in mi, Muha Muhammed mi ne bildin ya Adam? Muhammed'in mi ne bildin ya Adem? Ya Rabbi Ne zaman ki beni balçıktan yarattın Minsal Salin kelfakkar Muhterem Müslümanlar Balçıktan böyle Çömlek halinde Hazreti Adem Aleyhisselam sonra ve nefahtu min ruhi kendisine ruh nefh ediyor Rabb'ül tam diyor başımı kaldırdım arşın üzerinde bunu gördüm diyor La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli arşın üzerinde bu ibareyi gördüm diyor Adem Aleyhisselam La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli tek ilah tek mabud, tek Allah tek ibadete layık varlık ben varım buyuruyor Mevla benden gayri ilah yoktur la ilahe illallah bunu demek istiyorum muhterem Müslümanlar evet Muhammedun abdi ve rasuli Muhammed benim kulumdur, rasulüm ve elçimdir diye arşın üzerinde ilk gördüğüm şey budur ya Rabbi binaenaleyh ismi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 ve seninle beraber olanı Hazreti Havayı, tamam mı? İkinizi de çünkü ibarede öyle. Robben <gülüyor> <gülüyor> azallemna <gülüyor> enfusena ve illem taufirdena <gülüyor> Muhammed'im'e bağışladım, hatanızdan geçtim, dünyayı sizin için mekan ve mahal kıldım, zürriyetinizden sabahı haşla kadar nice yüz binler enbiya gelse gerekdir Muhammed'im'in şerefine <gülüyor> bu demez var?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 Muhterem 124 bin enbiya da nur aleminde, ruh aleminde ahit ve misak veriyor ki ve iz akadallahu mithakan nebiyyine'den başlayan ayıcıyla da ediyor Cenab-ı Hak bunu. Evet ya Rabbi söz veriyoruz ve ikrar ediyoruz, kararlıyız.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 Seleften naklediyorum, büyüklerden naklediyorum Onun için bir dereceye kadar kalbim rahat Allah'ın Yüce Muhammed'i Bu naçiz kölesini Dualarınız hürmetine affetsin inşallah evet. Muhterem Müslümanlar Ebu Naim'in Helyesinde Cenab-ı Enes'ten Son söz olarak şunu takrir ediyor. Şunu ifade ve beyan ediyor, arz ediyor ve sözü öreceğiz şimdilik. Bugünkü dersimde kapatıyorum. Evhallahu Teala ila Musa Aleyhissalatu vesselam ki o Beni İsrail'in enbiyasından en seçkini, kelimullah olarak Allahu Zülcelal'in Tevrat verdiği bir zattı. Ennahu mennaniy ve huwa cahidun bi Ahmeda Ütülü hünnara, evetkaltüyün hünnara diyor ki Cenab-ı halik Haleküzül Celas ya Musa ben sizlerin hepsinden vaktinde ahdı oldum. Bir kimse benim huzuruma gelir de Ahmetimi inkar edecek olursa onu cehenneme ateşe mutlaka koyacağım. Sıfatı, görünüşü, vasfı ne olursa olsun. ''Benim huzuruma mahşerde gelip de Ahmed'e inanmadan gelecek olursa, ahir zaman peygamberine iman etmeden gelecek olursa, nar, o kimseyi ben ateşe mutlaka korum.'' ''Kale yarabb ve men ahmet.'' Cenab-ı Musa aleyhisselam soruyor, Ahmet kimdir? de o güne kadar henüz kendisine Cenab-ı Halik-ı madde aleminde, dünyaya gelişinde Ahmet'ini tanıtmamıştır. Ahmet'in kimdir ya Rabbi?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 Ta ezelden ebede, arşın üzerinde isminin yazılı oluşunu, mahkemedeki büyük, büyük kudretini, isminin semavah dağılmış ve arzda tanınmasını Galip Dedeberhum böylece ifade ediyor. Sonra muhterem Müslümanlar şöyle bitiyor semavat arzın hilkatından evvel Muhammed'imin nurunu yarattım ve arşın üzerine ismini yazdım buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki innel cennete muharrametün ala cebi halkıyı hatta yedhulehâhu ve ümmethu. cenneti halkım üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe cennete kimse giremeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak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 ''Ya Musa sen kelimimsin, sana Tevrat'ımı verdim. Seninle Muhammed arasında uzun zaman farkı vardır. Ali, ancak ve ancak o senin Risalet ve nübüvette kardeşindir.'' Muhtemel Müslümanlar, Peygamber Efendimizin nurlu yolunda Cenab-ı Hak bizi daim kılsın ve ölürken beraber okuyalım. ''Eşhedü elle ilahe illallah.'' Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i münciyesiyle Mevla cümlemize fahri kainatın cemalini nuru u göre göre ölmeyi mukadder kılsın. Şeriatı ı Garra i ahmediye-i Muhammediye ve ittibarlarımızı yevmen mevma müzdat buyursun. Amin. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e ve yasıfun ve selamuna limmurselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.